Change.org Taksim Paris adresindeki kampanya geçtiğimiz hafta 37 sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılmıştı. Şimdi ise imzacı kurum sayısı 45'e çıktı. Kampanyayı bir haftada 5000'in üzerinde kişi imzaladı ve kampanya 130 farklı mecrada haber olarak yer aldı. Kampanya metninde yer alan bazı bilgileri Kampanya metninde yer alan bazı bilgileri hatırlatalım. Türkiye iklim değişikliğini durdurmak için tüm ülkeleri bir araya getiren Paris Anlaşması'nı 2016 yılında imzaladı. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen Paris Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilip onaylanmadı. İklim değişikliği çerçeve sözleşmesine taraf 197 ülkeden 191'i Paris Anlaşması'nı imzaladı ve onayladı. Onaylama sürecini tamamlamayan 6 ülke kaldı. Eritre, İran, Irak. Libya, Yemen ve Türkiye. Iklim krizinin etkilerini her gün daha fazla hissediyoruz. Kurak geçen kışlar, şehirleri vuran dolular, sıcak hava dalgaları, sellerin yıkıcı etkilerini yaşıyoruz. Paris anlaşmasının asıl hedefi olan sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak için fazla zamanımız kalmadı. Bunun için önümüzdeki 10 yılda emisyonların yaklaşık yarı yarıya azalması gerekiyor. En çok sera gazı emisyonu üreten 20 ülkeden biri olan Türkiye'nin de Hemen harekete geçmesi gerek. İklim krizini önlemenin formülü biliniyor. Petrol, kömür ve doğalgaz kullanımını hızla en aza indirmek ve 2050 yılına gelmeden sıfırlamak. Türkiye petrol ve doğalgazla zaten dışa bağımlı. Tükettiği kömürün de %60'ını ithal ediyor. Yerli kömürse hem kalitesiz hem de hava ve su kirliliğine yol açıyor. Öte yandan Türkiye'nin enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklarla ekonomik ve çevresel bir dönüşüm başlatması mümkün. Enerjiyi daha tasarruflu ve verimli kullanmak, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendirmek hem iklimi hem de Türkiye'nin ekonomisini korur. Bilimsel çalışmalar Türkiye'nin iklim krizinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Tanıklık ettiğimiz sıcak hava dalgaları, sel baskınları, şiddetli yağışlar ve kuraklıklar yaklaşan felaketin ilk uyarıları. Bu felaketi önlemenin ve iklim krizinden çıkmanın yolu, Bir an önce harekete geçerek Paris Anlaşması'nı onaylamaktan ve küresel iklim hareketinin bir parçası olmaktan geçiyor. Bu yüzden de Türkiye daha fazla beklemeden Paris Anlaşması'nı onaylamalı ve iklim krizini durdurma konusunda ilk adımı atmalı. Kampanya Change.org Taksim Paris adresinde. Saros Körfezi'ne yapılması planlanan liman projesine karşı devam eden kampanyada geçtiğimiz haftalarda güzel bir haber alınmış. Bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti projeye olumsuz görüş vermişti. Kampanyayı yürüten Saros gönülleri bu hafta devam eden hukuki süreci rağmen inşaat faaliyetinin devam ettiği bilgisini paylaştı. Change.org Taksim Saros'a dokunma adresini devam eden ve 100 binin üzerinde kişinin imzaladığı kampanyada 3 bilirkişi heyetinin raporuna ve halkın tepkilerine rağmen hukuksal süreç devam ederken ısrarla şirket Saros kıyılarını tahrip etmeye ve denizi doğrudurmaya devam ediyor. Saros'u kurtarmak ve sesimizi daha çok duyurabilmek için imza kampanyamıza destek olmaya devam etmenizi paylaşmanızı rica ediyoruz. Çevreyi korumakla görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendisinin ilan ettiği Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki bu hukuk dışı telafisi mümkün olmayan tahribatı göz yumuyor. Üç ayrı bilir kişiye heyeti hazırladıkları raporlarla projenin hem ÇED raporunun hem de imar planlarının birçok açıdan hukuksuz olduğu bilimsel kanıtlarla ortaya koymuştur. Şirket, bilimin uyarısına rağmen ısrarla devam ettiği inşaat ile tarım arazilerine, ormana, denize verdiği zararı durdurmalı. Kampanya Change.org Taksim Saros'a dokunma adresinde devam ediyor. Türkiye'nin önemli tatlı su göllerinden biri olan Eğirdir Gölü'nde su çekilmeleri her geçen yıl artıyor. Bunun için Nuriye Aktun yetkililerin bu konuda önlem alması talebiyle bir kampanya başlattı. Change.org Taksim.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 Kesici, orada gölün kenarında ne yapacağınızı, gölden ne kadar su alabileceğinize ilişkin bütün hükümler var ama maalesef bu hükümler popülasit davranışlarla uygulanır. Ama bu illa o dönemde bu kadar su alınacağı anlamına da gelmez. Göl yaklaşık olarak %60'lık bir seviyesini kaybetti. Bu kurumaya 100 tutmak demek diyor ve kampanya Change.org Taksim Eğirdir gibi adresinde devam ediyor. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel haber programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer.